Perin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bugün programımızın tam da gününe denk gelen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü konuşmak istiyoruz. Benim program ortaklarımın bir tanesi yolda Serkan Ocak gelirse hemen E, yayına alacağız kendisini. Ama e, sizin e, bütün e, Açık Radyo dinleyicilerinin e, yakından tanıdığı Can Tombil bana şu anda eşlik ediyor. Merhabalar efendim. E, epeydir yayında yoksun. İyi oldu. Evet. Yayına gelmen. Beni evet. yalnız bırakmadın. Yalnız Teşekkür programın ediyorum. girişini artık benim ismimde koysanız. Evet aslında doğru. Bunu yapmalıyız. Ve beşinci, zaman zaman Can Tombil diye. Beşinci kişi olarak evet seni de programımıza dahil etmeyi e, düşünelim e, şimdi dünya çevre günü işte çeşitli e, etkinliklerle e, kutlanıyor yani evet. kutlanıyor kelimesini tabii biraz tırnak içinde kullanmak lazım e, yani gerek dünyada gerek de Türkiye'de pek kutlanacak bir tarafı e, olmasa gerek aslında kutlanıyor herhalde bir ağız ve el alışkanlığıyla kesinlikle evet kullanılıyor. Bugün açık gazetede de bir şekilde aktarmaya çalıştık bu kutlamaların nasıl olduğunu. Yani Hı -hı. Rize'deki o direnişten, hes direnişinden bahsedebilme fırsatı bulabildik. Eee evet. kadınların dayak yediği, jandarmadan doğrudan dayak yedikleri haberlerden bahsedebilme fırsatı bulduk ve Amasya'daki ağaçların kesilip ardından kesilen ağaçların insanların piknik yaptığı yerdeki ağaçların kesildikten sonra bir petrol istasyonu kurulması için e, başlatılan çalışma vardı ve insanların burada ...gösterdikleri bir direniş vardı. Bir protesto hı hı. eğilimi vardı. Bunlardan bahsettik. Eğer bunlara e, kutlama dersek... ...evet gerçekten de Türkiye'de... ...oldukça yoğun bir şekilde kutlanıyor. Aynı zamanda HES <gülüyor> direnişleriyle de alakalı gelen haberler vardı. Evet. Hem HES Türkiye'de hem de dünya var. genelinde aslında. E, yani kutlanıyor. hemen Türkiye'nin hemen her yerinde aslında... E, ...bu tür... E, ...enerji ve inşaat projelerine karşı... E, ...direnişler var. Yani yıllarca biz de burada... Hem bahsettik hem işte yazılar yazdık bu konular hakkında özellikle işte gerze gibi hala daha Sinop ve Mersin'e devam eden nükleer direnişler gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki altın madenciliğine karşı işte kömürlü termik santrallara karşı verilen direnişler, mücadeleler, HES'ler tabii özellikle Karadeniz bölgesinde. Artık giderek e, de etki alanını arttıran bir şekilde e, görüyoruz bu e, direnişleri. Ama e, bunlardan hiçbir şekilde e, gerek iktidar e, kanadı, e, gerekse şirketler e, kanadı. E, bazı projelerde tabii geri attırmalar, proje iptalleri, ÇED iptalleri e, geliyor, görüyoruz ama e, yine de hala daha Ee, çevreyle olan ilişki e, yani bu e, gerek şirketlerin gerek hükümetin e, çevreyle olan e, ilişkisi hala daha çok sorunlu hala daha bütün bu olup bitenlerden e, ders alınabilmiş değil evet ama geçtiğimiz senelere baktığımız zaman galiba daha fazla önümüzdeki günlerde haftalarda aylarda ve yıllarda daha fazla konuşabilme fırsatı bulacağız çünkü bakıyorsunuz Türkiye'nin dört bir tarafında muazzam kuraklık haberleri geliyor. İnsanlar sokaklara çıkıp yağmur doğası yapıyor. Hemen akabinde ise öyle bir yağmur yağıyor ki Üsküdar'da geçen geçtiğimiz günlerde gördüğümüz örnekten de hatırlayacağımız gibi hiç e, akta gelmemiş, hiç daha önce benzeri yaşanmamış görüntülerle karşı karşıya kalabiliyor. Hem Türkiye'nin gündemi hem de doğrudan yaşadığınız alandaki insanların hali. Bu şekilde şekilleniyor diyebiliriz. Evet. Ee, Serkan geldi yayına yetişti. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. <gülüyor> Ayağın tozuyla geldin. geldin. Ee, şimdi ben e, isterseniz biraz bu Dünya Çevre Günü nasıl bu karar alınmış? Dünya Çevre Günü diye 5 Haziran e, nasıl, nerede, ne şekilde... E, kararlaştırılmış. E, biraz ondan bahsedeyim. Ondan sonra belki e, Türkiye'de ve dünyada olup bitenlerden konuşmaya devam ederiz. E, 1972 yılında e, Stockholm'de bir, e, Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı e, gerçekleştiriliyor. Bu e, uluslararası alanda çevre hakkının dile getirildiği ilk toplantı olarak e, biliniyor. E, ve e, çevre sorunlarına yönelik Politik arayışlar var bu toplantıda ve o gün alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak ilan ediliyor ama yani tabii aslında çevreye duyarlılığı belki arttırmak amacıyla ilan edilmişti bugün ama üzerinden geçen 42 yılda çevre sorunları giderek artan bir hızda ilerlemiş aslında iyiye gideceğine maalesef hep tersine bir gidişi olmuş evet. ve burada önemli bir ilkenin de yer aldığı bir bildiri kabul edilmiş. O ilke de şu çevre hakkı açısından insan onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir deniyor. Yani aslında iyi, temiz, sağlıklı bir çevrede yaşamak Aslında tamamen birebir bir insan hakkı i̇nsan ve evet. bu çevreyi talan ettiğinizde, gasp ettiğinizde, rant uğruna işte ormanları, sulak alanları imara açtığınızda aslında hem doğayı, çevreyi, ekolojiyi yok ettiğiniz gibi aynı zamanda çok önemli bir insan hakkını ihlal etmiş bu oluyorsunuz. Bu saydıkların aynı zamanda anayasada da güvence altına alınmış durumda. Ee, i̇nsanlar her birey temiz çevrede, sağlıklı bir ortamda yaşamaya, sağlıklı bir çevrede yaşamaya hakkı var. Ee, anayasada güvence altına alınmasına rağmen e, maalesef bu hakkımızı her seferinde gasp ediliyor. Biz de bunları takip etmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Evet. Aynen öyle. Ee, onun dışında e, yani işte demin de onu konuşuyorduk. Bugüne dair işte bir takım Aslında işte adet yerini bulsun şeklinde yapılan bir takım kampanyalar, etkinlikler işte genelde belediyeler böyle çöp arıtma tesisleri, Açılışları. çöp evet depolama tesisleri gibi yerlerin açılışlarını yaparlar ama yani özellikle yani mevcut enerjinin veya üretim ve tüketim modellerinin değiştirilmesi, Bunların e, yaşam biçimi haline getirilmesi e, üzerine e, yani çok fazla e, tabii bunun üzerine çalışan e, belli başlı kurumlar var. Onlar bu farkındalığı bu bilinci yaratmaya çalışıyorlar ama e, genel itibariyle aslında bugün e, yani bu 5 Haziran günü ister istemez e, bir takım e, şirketlerin işte belediyelerin belki bürokrasinin E Böyle işte senede bir gün kendine aklama işte çeşitli kampanyalarla çevreye verdikleri zararı örtbas etme dönük bir güne dönüşmüş evet. durumda. Dün bu açıklamalardan kaybet... bir tanesini hemen bahsedeyim Hı. zaten organizasyonlar yapılıyor bir takım ama açıklamalar da yapılıyor tabii yani en dikkatimi çekenlerden bir tanesi de Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın açıklamasıydı başlığı şuydu en çevreci biziz. Evet. Daha önce de e, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. E, Başbakanın biz çevrecinin daniskasıyız açıklamasından sonra tabii böyle bir açıklama normal. Ama normal, e, biz her gün e, ekolojiyle uğraşan ekoloji yaşam savunucuları her gün e, nelerin yanlış yapıldığını e, tek tek saymaya çalışıyoruz. E, müsaade edersen ben de bugün tabii. şunlardan bahsetmek tabii. istiyorum. Bunları tek tek ben radikalde de haberleştirmiştim. Evet. Şubat ve Mart ayları içerisinde 30 günlük bir periyotta milli parklar, ormanlar, orman kanunu ve sulak alanlarla ilgili üç önemli doğa varlığımızla ilgili üç önemli değişiklik yapıldı. Bunların ilgili bu kanunların ilgili yönetmeliklerinde de değişiklikler yapılmıştı. Bunlar... Ve, e, sözünü keseceğim. E, bunlar torba yasalarının içine sokuşturulan olan bir takım maddelerle yapılıyor ve e, ya yani aslında tabii... Ee, sen, senin gibi bir takım gazeteciler bunları ayıklayarak e, içinden çıkarıyor, buluyor, gündeme getiriyor ama... ...yani bunu takip eden gazeteciler olmasa aslında hiçbir şekilde e, gündeme de gelmeyecek bu olup yetenler. Ben buradan yer. bir grubun daha adını anmak istiyorum müsaadenle. E, Hı -hı. Çevre e, Ekoloji Hakları Avukatları var... E, Bu avukatlar pardon çevre ve ekoloji hareketi avukatları evet, evet. Türkiye'nin değişik görelerinden bir araya gelmiş tamamen gönüllü bir e, topluluk aslında Hı -hı. bu kendi aralarında haberleşiyorlar. Yaşam mücadelesinde e, insanların uğradığı mağduriyetleri gidermek için onlara hukuki destek veriyorlar. Çok önemli görevleri var. Bunları kesinlikle gönüllü olarak yapıyorlar. Hatta kendi aralarında paralar toplayarak o davaları açıyorlar. Şöyle bir durum da var. Hı. Aynı zamanda Açık Radyo'da oldukça Açık Radyo dinleyenlerin de oldukça bir, yakından bildiği bir isim ÇEHAV. Çünkü Perşembe ve Salı günleri Açık Gazetede sabahları 5 dakikalık sürelerle kısaca Türkiye'nin gündeminden Türkiye'nin dört bir tarafından gelen haberlerle Restlerle de alakalı olan haberlerle, HES de aynı şekilde, evet. arıtma tesisleriyle alakalı ya da sulak alanlarla da alakalı. Bugün onları konuşabilme fırsatı bulduk. ÇEHA avukatlarına bağlanıp aynı şekilde gündemi de değerlendirebilme fırsatı buluyoruz açık radyoda da. Çünkü bugün Türkiye'de hakikaten çok büyük çevre sorunları var. Bu çevre sorunlarından... ...bir kazanım elde ediliyorsa... ...bu da ancak hukuki e, yolla oluyor... ...bu hukuki yolla da baktığın zaman... ...mutlaka... ...Çehav'a e, geliyorsunuz... ...çünkü Çehav üyesi oradaki avukatlar... ...ve hakikaten çok gönüllü bir şeyler yapıyorlar... Evet. ...ve e, sokakta siz istediğiniz kadar yürüyün... ...hani bir geziyi... ...tabii dışında tutuyorum bunu... ...gezide bile yine bir dava açıldı ve dava kazanıldı... ...yani bu süreç var... Ne kadar e, protestolar yapılırsa yapılsın yani çok kararlı bir e, hükümet var karşımızda. Bir şey kafasına koyuyor ve yapmak için çalışıyor, çabalıyor. Erzurum'da, e, Tortum'da, e, başı kapalı köylü vatandaşlar, jandarmalar tarafından yerlerde sürüklenirce, sürüklenmesine rağmen yine de e, maalesef e, planlanan, masa üstünde hazırlanan planların Ee, önüne geçilmiyor ee, bunun önüne ancak hukuki yollarla geçilebiliyor burada da o avukatların çok büyük fayda e, yararı var bu benim sözünü ettim. milli parklar sulak alanlar e, orman ve orman kanunu ile ilgili de e, dava açtılar burada çok önemli burada Doğa Derneği e, 16 yurttaş ve e, katılan avukat sayısı da zannedersem 30'a yakındı e, Danıştay'a dava açtılar. E, i̇lk dava sulak alanları açtılar, milli parkları açtılar. Orman kanunu ile ilgili yapılacak yönetmeliklerle ilgili de, değişiklikle ilgili de önümüzdeki günlerde, dava dilekçelerini hazırladılar bildiğim kadarıyla, e, önümüzdeki günlerde dava açacaklar. Ben ufacık örnekler vermek istiyorum. Neler değiştiriyorlar? Hakikaten o kadar e, e, kelime oyunlarıyla aslında ne kadar büyük bir e, gelecekte o doğal varlıkları tehlikeye attıklarının, Farkında değil diyeceğim ama farkındalar birileri bile yapıyorlar. Hı hı. İnsanlar farkında olmasın diye bunu yapıyorlar. Sulak alanlarla ilgili şöyle bir kelime değişikliği var mesela. Eskiden tampon bölgelerde yapılacağı yeni yatırımlarla ilgili işte ee, idareden izin alınır diyor. Hı hı. Başındaki tamponu atıyor sadece. <gülüyor> sulak alanlarda yapılacak. Yani bu o kadar önemli bir şey ki sulak tampon bölge sulak alanların dışıdır. Evet. Yani o tamponu attığın zaman artık sulak alanlarda yapılabilmesinin önünü açıyorsun. Yani orada tek kelimelik bir oynama ee, inanılmaz bir değişiklik, değişiklik, yaratı bir... değişiklik. yaratıyor. Hep be. bunun gibi oyunlar. Yani avukatlarla ben ee, iki gündür konuşuyorum. Bu ...normalde bu tarz yönetmeliklerin hep ekleri de olur. Eklerini hiç incelemezdik diyorlar. Eklerine bile hmm. baktığımızda o kadar Ali Cengiz oyunları yapılmış ki onu fark ediyorlar. Yani satır satır incelemek gerekiyor. Ben ilk haberlerini yaptığında da bir bakmıştım. O zaman bile fark ediyorsun ama daha derine indikçe nasıl stratejik olarak o kelimelerle nasıl oynandığını... ...nasıl Türkiye'nin doğasının ve çevresinin gelecek nesiller için tehlikeye atıldığını... ...çok daha ayrıntılı anlamak mümkün oluyor. Evet, Bir ara verelim isterseniz aradan sonra tekrar Dünya Çevre Günü'yle ilgili konuları konuşmaya devam edelim. <Gülüyor> Forgives the mirror, the worm forgives the plow. The question begs the answer Can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing song. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada Tom Waits'ten All the World is Green adlı parçayı dinledik. Tabi bu da bizim hayalimiz aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> evet, Dünya Çevre Günü'nün aslında nasıl içinin boşaltılıp nasıl zaman içerisinde... E, anlamsızlaştırıldığından bahsediyorduk. E, Serkan sen e, bu e, daha çok Türkiye'de olup bitenlerle ilgili, gerçi dünyadan da sanıyorum orada örnekler verdin ama bir derleme yapmıştın sanırım hürriyet komtera için yaptın değil mi onu evet bir derleme hazırladım aslında e, burada ay -Hüküm, birleşmiş milletlerin bir takım verilerinden yararlanarak Tema vakfı da dün bir açıklama yaptı oradan da faydalandım evet. İçinde bir hoca vardı onların bazı derlemeleri vardı ben bir toparlama yaptım biraz onlardan bahsedeyim Tabii. istersen birleşmiş milletler e, 2014'ü kalkınmakta olan küçük adad devletleri yılı ilan etti. Hı hı. Şimdi e, buradan şu Dünya Çevre Günü ile ilgili şöyle bir bağlantı yapabiliriz işte yani iklim değişikliğiyle birlikte bazı adad devletlerinin hakikaten e, varlığı yeryüzündeki varlığı tehdit altında çünkü biliyoruz ki e, e, sıcaklık artıyor buzullar eriyor deniz seviyesi yükseliyor e, bu deniz seviyesinin yükselmesi de e, Bazı ada devletlerini artık yeryüzünden yok etmek üzere. Bunlardan bir tanesi de Büyük Okyanus'taki tuvalı. Evet. Bu ada, ya yani benim de senin biraz önce hayalim dediğin şekilde <gülüyor> benim de bir hayalim var bu tuvalıyı görmek gibi. <gülüyor> ee, bu tuvalı şöyle bir, dokuz dünyanın en küçük ada devleti, 9 evet. tane küçük adadan oluşuyor ve en yüksek noktası 5 metre. <gülüyor> deniz her her sene e, belli santimetre içeri giriyor ve deniz seviyesi bir metre yükseldiğinde artık eee tuvalı diye bir ada ada, ka kan, ada kalmayacak. Evet. E, deniz seviyesinin tehdit ettiği deniz seviyesi yükseldikçe tabii e, başka tehdit eden e, noktalar da olacak. Yani insan insanlığı e, ...insanlığı çok büyük... E, ...tehdit eden noktaya gelecek... ...bunu bir an önce... E, ...tedbir almamız gerekiyor... ...bir şekilde neler yapmalıyız... ...hep şu, yani kömüre getireceğim aslında... ...lafı... Evet. E, 2000 Türkiye'ye dönmek istiyorum... Hı -hı. ...2023 vizyonundan bahsediyoruz... Hep ...dünyanın en büyük... ...10 e, büyük ekonomisi arasına... ...girmekten söz ediyoruz... ...bunu nasıl yapacağız... Bunu şöyle yapacağız. Yani daha çok enerji üreteceğiz. Dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Geçen hafta biz burada bahsetmiştik. 80 tane yeni termik santral yapmayı hedefliyoruz. Evet. Ee, mevcut şu andaki kurulu gücümüzün neredeyse yüz, şu anda %20'lerde %20-25 arasında kömürden elde ettiğimiz enerjinin miktarı 2023'te bunu %50'lere yaklaştırmaya hedefliyoruz. Ee, yüzde 45. Evet şu andaki mevcut o yüzde e, aşağı yukarı şu anda yüzde %27 e, civarında Türkiye'nin kömürden elde ettiği elektrik enerjisinin miktarı ve onun da aşağı yukarı yüzde yirmi yirmi beşini Türkiye kömürü ithal ederek yapıyor. Evet. Bu ne demek? Daha fazla kömür santrali demek, daha fazla fosil yakıt demek, fazla daha, daha fazla dünya ikileşmek, daha demek. fazla iklim evet. değişikliği, daha fazla sosa facialarının olma ihtimaline olanak sağlamak, sağlamak demek. demek. Bunun yanında bakıyoruz. Rüzgarla el, elde ettiğimiz enerji... yani Bugün Avrupa'nın çok gerisindeyse bir Almanya örneği var karşımızda. Yani biz e, başka kötü olanlara örnek almamamız gerekiyor. İyi olanlara örme, örnek almamız gerekiyor. E, oradaki hedeflere bakıyoruz. Bizdeki hedeflere bakıyoruz. Şu anda %4 bir, bir zannedersem rüzgardan elde ettiğimiz. Hı hı. Güneşten elde ettiğimiz %1 mertebelerinde bile değil. Şu anda kayda bile alamayacak seviyede. Evet. Bizim bu enerji politikalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bir sürü şey sayabiliriz. İşte 800 bin hı hı. insanın gelecekte e, tehdit altında olacağını, e, işte milyarlarca dolar deniz seviyesinin yükselmesiyle milyarlarca dolarlık Türkiye'de bir e, ekonomik anlamda bir etkinliği olacağını, yüz binlerce insanın etkileneceği, çeşitli şeyler sayabiliriz ve ama. Ve talep de var. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz ayın başında enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı e, Taner Yıldız, güneş enerjisiyle Alakalı olarak ilk hedefimiz 600 megawatt civarında olduğunu söylüyordu. Yani bu şekilde bir konuşma yapmıştı. Ama bu 600 megawatt için tam 15 kat başvuru geldiğini, yaklaşık 9000 megawattlık müracaat olduğunu ve lisans ihalelerinin 12 Mayıs'ta yapılacağından bahsediyordu. Yani insanlar, yatırımcılar da bu olana kaymak istiyorlar teşvik verildiği takdirde. Yani... Ama sınırlama getirildiği evet. için gerekli miktarda yatırım yapılamıyor bu alana. 15 kat başvuru olduğu söyleniyor ama bir andan da yani evet, alan ama da çıktı. Bu arada yerli kömür için her türlü teşvik veriliyor, her türlü imkan sağlanıyor. Güneş için de aslında talep var yani kömüre olduğu kadar güneşe de özel sektörden özellikle şey var, talep var ama hatta belki de kömürden vazgeçip tamamen yenilenebilir enerji alanına kaymak isteyen şirketler var ama bu fosil yakıt politikası sebebiyle Türkiye'nin güneş aslında biraz daha işte bunlar böyle daha fantazi işler evet. gibi kalıyor. Lobi tabiri galiba burada uygun oluyor. Kömür lobisinin ee, yaptığı tabii, şeylerle beraber evet, aynı kesinlikle. zamanda. Evet. Ciddi bir e, çevre günü kutlamasından bahsedeceksek bunun bizim için anlamlı olduğunu düşünüyorsak e, önce çevre kendi iç, e, ulusal çevre politikalarımızı bir revize etmemiz gerekiyor. Yani evet. kömüre dayalı bir gelecek nesil istemiyoruz yani bunu istemiyoruz felaketler yaşansın istemiyoruz dünyamız kirlensin istemiyoruz. Biz elimizdeki hani hep şu argümanı savunuyorlar çok yanlış yani. O zaman mumla oturalım evimizde yani. bunlar eski de artık yani. Evet. Biz mevcut rüzgarımızı sonuna kadar kullanalım. güneşimizi sonuna kadar değerlendirelim. Yetmiyorsa elbette ondan sonra hidroelektrik santrallerimizi kullanalım. Ondan sonra yetmiyorsa kömüre başlayalım, nükleere başlayalım. Ama daha temizi varken kolay, çabuk daha yük paktırmak için de rentable Olanına kaçmak en kolayı. Bunu yapmak en kolayı. Yani batıya baktığımız zaman bugün kolaya kaçmayıp daha çok para harcayıp ama e, kendi geleceklerini garanti altına alan daha ekolojik yöntemler kullanıyor. E, asıl çevrecilik bizim için bence o politikalarımızı değiştirdiğimiz zaman başlayacak. Çok başlı. doğru. Aslında tam da e, bu noktada e, bir hatırlatma yapalım. Biz geçen haftaki programımızda e, epeyce detaylarından bahsettik. Zaten e, Greenpeace'in sitesinden de. E, bu e, rapora e, ulaşmak e, mümkün. E, Greenpeace'in Avrupa ve Türkiye'deki kömür termik santrallerinin insan e, sağlığına e, zararlarını e, ortaya koymak amacıyla Stuttgart Üniversitesi'ne hazırlattığı bir sessiz katil isimli rapor var. E, o raporun detaylarını dediğim gibi geçen hafta konuşmuştuk. Çok bahsetmeyeceğim ama e, tamamen insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsediyor. E, diğeri de E, bu hafta e, başında açıklandı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi e, emek, enerji, ekonomi ve tarım alanındaki e, uzmanlarına e, hazırlatarak e, Türkiye'deki kömür tuzağını inceleyen bir rapor açıkladı. Soma'nın ortaya döktükleri e, Soma e, özelinden e, Türkiye'nin bütün e, fosil yakıt e, enerji politikalarını e, ortaya koyan Nasıl bu politikaların yanlış, temelsiz olduğunu anlatan bir rapor bu. Ona da yine dijital ortamdan ulaşmak mümkün. Çok güzel bir derleme yapmışlar. Ben çok, de bir haberini yapamadım ama çok göz attım. Hakikaten yani bir çıkışını aldım internetten. Baş durması gereken bir kesinlikle rapor. Kesinlikle çok Çünkü çok açıp, önemli açıp tespitler var içinde. Herkese çok tavsiye ederim. Yani özellikle bu fosil yakıt e, ekonomisini e, farklı açılardan irdeleyen bir e, rapor. Oradan sadece tek bir şey, tek bir rakam söyleyeceğim. Türkiye'nin 2013 için öngörülen 9. Kalkınma Planı'nda öngördüğü elektrik enerjisi talebi 295.500 gigawatt saatmiş. Gerçekleşmeye bakıyoruz 245.000 yani %20 daha az gerçekleşmiş. Dolayısıyla yani bundan sonraki süreçlerde de Türkiye'nin büyüme oranlarını göz önünde tuttuğumuzda aslında Bu kalkınma planlarındaki devasa öngörüler hiçbir zaman yakalanmayacak. Türkiye bu hızda büyümüyor. Türkiye bu hızda enerji talebine ihtiyaç duymuyor. Bunları da dediğim gibi dijital ortamdan takip etmek mümkün. Ve bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.